bu kabil iptila ve imtihanlar eksik olmayacağından, bilip dayanmadan başka da çaremiz yoktur. Evet, fert olarak, aile olarak ve toplum olarak, Gense celâlinden cefa, yahut cemarinden vefa, ikisi de cana safa, lütfun da hoş, kahrın da hoş deyip dayanma mecburiyetindeyiz. Dünden bugüne,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 yani ölü gönüller, varsın bundan bir şey anlamasınlar. Geçen hakikatin mealine gönül vermiş idealistler, bu uğurda çekilen ızdıraplardan daha zevkli bir şeyi tanımayacaklardır. Ocaklar gibi yansalar dahi, ahhu efkan edip, ayara dert yanmayacaklardır. Ne dostların vefasızlığı, ne de düşmanın insafsızlığı onları millet ve vatan yolunda hizmetten alıkoyamayacaktır. Ve işte ahd-ü peymanları da şöyle olacaktır. Felek esbabı cefasın toplasın gelsin, dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten. Ruhun şad olsun nam kemal.